nevdu'unu bitirdikten sonra usul ilminin faidesi nedir? Onu tahinine başladı. Fekale, ve şöyle diyor Allah'u Teala. ve faidetuhu usul ilminin faidesi faide kullo hikmetin ve maslahatin fetarattebu ala fi'lin tüşemme gâyeten min hayşu innehâ alâ taratil fi'n ve nihayetihi ve faideten min hayşu tarattü bihâ aleyhî aileyi Molla odur malumunuz kullu hikmetin ve her gün hikmetle maslahattır ki faide فَتَرَبْتَبُوا düzenli olarak gelir. نَفْجَرَ عَلَى فِعْلٍ bir fiil üzerine düzenli olarak gelen her hikmet ve maslahat. تُشَمَّا غَيَةً Bu hikmet ve maslahat, gaye diye adlandırılır. Aynı hikmet ve maslahat biraz sonra faide diye adlandırılır diyecek gaye diye adlandırılması hangi haysiyettedir? Min hayti inneha ala tarafil fi'ni ve nihayetihi Min hayti inneha o hikmet veya hastahatın ala tarafil fi'ni ve nihayetihi fiilin sonunda olması üzerine ona gaye diyoruz ve faideten aynı maslahat ve hikmete faid ediyor faide adına alıyor ne bakımdan min haytü terakkübiha aleyhi o fiil hücere hücenni olarak gelmece haysiyetinden de ona faid ediyor Valla Hücrev Hazretlerinin bu hususta yani gaye ve kaide hususunda şöyle diy bu. Bunun akabinde bir şey daha söyleyecek. Bu ibareye tekrar döneceğiz. Ve male arahu gharaz ve yecma illa kana gha'iyatan. bu garaza, illete i gha'iyye de denir. Tahwa bu garaz yani illete i nedir? Ma o şeydir ki lehri o şeyden dolayıdır. Ne keptamul fayda ala te'idi fa'ilin fi ila yani o şeyden dolayı fa'in fi hangi şeyden dolayı yeteniyorsa ona karar millete gaiye denir vel inne tu yani yetidi gerideki fa ma de ma yani illet-i gaiye nedir demiştik veya karar aynı şey bunlar. Mullah Kusre'ne göre. Ma o şeydir ki ilâhilihî. Daha nedir illet-i gaiye? Vel illetü, illet olandır. Illet-i gaiye illet olandır. Neye illet olandır? Lihilliyyedihî, failin illet olmasına illet olandır. Bu ibarenin tamamına tekrar döneceğiz demiştim. Çünkü bunun öncesinde bazı bilgiler vermek gerekiyor ki o bilgiler üzerine buranın ibaresini inşallah bina edelim. seyyid Şerif Gürcani hatta seyyid Şerif Gürcani'nin o nakline de geçmeden önce şunu ifade edelim. Molla fuzer vefaidetuhu Kullu hikmetin ve maslahati. Her bir hikmetle maslahattır ki dedi. Hikmet nedir? Maslahat nedir? Hikmet ile maslahat arasındaki ilişki, irtibat nedir? Evvela onu bir söyleyelim. Çünkü bu hususta iki görüş var. Bazılarına göre hikmet, maslahat. Maslahat kelimesi, val hakkı tevciriyle hikmet bir cennat edilmiştir yani maslahat ile hikmet arasında ne yoktur bazılarına göre fark yoktur bazılarına göre ise hikmet ile maslahat arasında fark vardır ve aralarında onun husus minned him vardır o bazıları ben özet olarak size naklediyorum onu. hikmeti şöyle tarif ediyorlar maslahatı da şöyle tarif ediyorlar hikmet için diyorlar ki كل <gülüyor> اثر onlara göre hikmet her bir eserdir ki yeteretme ala bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkar ala bir fiilde sonuç olarak ortaya çıkan şey eser. Halat şöyle faiz, yani bir faiz var, o bir fiili var, faizin fiili nin üzerine tereddüb eden, gelen ortaya çıkan bir şey var, Onun adı eser. İşte o eser ki, fakat fiilin faiz, faizin fiili, alâ bir ihkam muhkem olacak, eşyanın hakikatına. Bir fiilin muvafık, mutabık olmasına muhkem fiil derler. İhkam derler o fiile de muhkem fiil derler. <gülüyor> o fiilde fail için ister bir fayda olsun, ister olmasın. O tarafına bakılmıyor hikmette. Hikmette hangi tarafa bakılıyor? Hikmette failin fiili muhkem olması şartıyla o failin fiili üzerine eden gelen bir eser var. O eserin adı hikmettir. Maslahatı ise yani hikmet tarafında fiilin muhkem olmasına dikkat ediliyor. Failin fiilinde fail ister fayda görsün işler fayda görmesin. O önem çelmiyor. Görsün veya görmesin. Her iki şekilde de. Fiil muhkem ise o fi'i faili sonucunda ortaya çıkan esere ne diyorlar? Hikmet diyorlar. Maslahat ise, Kullu fi'nin yeterette vana fi'nin faili, aynı şekilde her bir fi'ildir ki failin fi'ini üzerinden terettüp ediyor. Yani faili fi'ilini gerçekleştirdikten sonra ortaya çıkıyor o eser dediğimiz odur. Ancak, İşatı en yekûnetin fi'nin ethanlil faili, o fiil fayd için ne olmalı? Fayda olmalı. Faydayı esas alıyorlar burada. ''Şevâhân kâhânâ bîsûlâ âlâbetîl-i hikâîn O fiil ister muhkem olsun, ister muhkem olmasın. O tarafına dikkate alınmıyor. Maslahat ile hikmet arasında fark vardır diyenler, maslahatın tarihinde fiilin, fâilin fiilinin muhkem olmasıyla olmamasını dikkate almıyor, Neyi dikkate alıyorlar? Failin fiilinin, failin kendisine fayda sağlayıcı olmasını dikkate alıyorlar. Şimdi bunu söylediğimiz zaman şöyle bir ifade kullanırsa, hikmet ile maslahat o eserde cem olur. Hani hikmet ile maslahat arasında ne var diyorum? Onun husus min ve him var. Yani bir yerde toplanıyorlar, Başka yerlerde biri birinden ayrılıyorlar demektir bu. Kullu eserin yeterekleme an yapıyor. Yorum kimse ben bir eser. Eser neydi? Fiil üzerine terk edmeden sonuç Sonda ortaya çıkan şey bir fiil üzerine terk edmeden eser. İmkan alabildiğim ihtimam eğer o fiil muhkem olursa ve kanettihi neptun infali <Sessizlik> hem de o fiilden fâin için bir menfaat olursa yücemmâ hikmeten ve maslahaten. Bak buna hem hikmet denir, hem maslahat denir. Neden? Çünkü hikmetin tarifine de uyuyor verdiğimiz bu eser, maslahatın tarifine de uyuyor. Ama şimdi ayrıçlıkları noktaya gelelim. Mesela de şey ki, inkâne bir yine bir eser var, fâinin fiilinin sonucu olarak ortaya çıkmış bir eser var, İmkanen şöyle alak için ihkam, orada fa'in fiili muhtem olursa ama velâ nef'atihim il-fa'in. Fa'in için fiilde de bir menfaat yok ise o zaman yücemmâ hikmeten lâ masbahaten. Bak ona hikmet diyebilirsiniz ama masbahat diyemezsiniz. Masbahat olabilmesi için ne dikkate alınıyordu? Fa'ide sağlaması dikkate alınıyordu. Yani failin fiili failede sağlamalı, failde sağlamalı. Burada onu sağlayamadı. Bir de bir misal verelim. Yine bir eser düşünün. Yani bir fiilin üzerine tereddüt eden, bir fiilin sonunda ortaya çıkan şey. Bu eser, bu eser tabi ki bir faili fiiliyle ortaya geldi. Bu fiilin failinde, failin fiilinde fail için bir fayda var ve lakin neyce muhkemen fakat fiil muhkem değil yani vaka uygun mutabık olarak yapılmamış. Müşemmâ mafbaheten lâ hikmeten bak ona mafbahat deniyor bu sefer hikmet denmiyor. Böyle bir ayrım yapılmış. Biz şimdi bu mafbahat olsun hikmet olsun nedir bu eser? Netice böyle? mafbahat da olsa nedir? Fiil üzerine kerektüp eden bir eserdir. Hikmet de olsa nedir? fiil üzerine, yani fiili üzerine terettüp eden, o fiilin sonucu olarak ortaya çıkan nedir? Bileser'dir. Hikmet de budur, maslahat da budur. <gülüyor> Şimdi burada <gülüyor> asıl konumuz tabii ki usul ilminin faidesi. Bu faide taktında dört şeyden bahis yapılıyor. Birincisi gayet. İkincisi faide bu ikisini ayrı olarak bir tarafta tutuyorum Üçüncüsü Gharaf. Dördüncüsü de İlleti Vâiyye. Bu ikisini ayrı tarafta tutuyoruz. Neden ayrı tarafta tutuyoruz? Halbuki tek şeyin iş midir bunlar, ha. Eserin iş midir? hepsi Bu dört tane şey neyin midir? Eserin iş midir. Hani değil, faili, fiili üzerine tereddübelen eser diyoruz ya hepsi bulunur. Buna zihne daha kolay yaklaşması açısından bir kulu kaltma müsaadını vererek bunların hepsini bir neticeye bağlayalım. Önce mantıkta anlatılan, sonra da usul ilminde faide nedir, gaye nedir, garaz nedir, illeti gaye nedir, ona ikinci olarak girelim. Ama evvela hani itibari olan tarihler bir tarafa, bir de muşakas olan, müşahede ettiği şeyler var. O bir taraf, o daha kolay zihneye açıyor. Düşünün ki, bir kişi, bir kuyu kazıyor. Kuyuyu kazan fail. Fiili kuyuyu kazmak. Eter ne? Su. Kuyu niye kazanır? Su çıksın diye. Su da eter. Yani hikmet dediğimiz, mafahat dediğimiz o su. Neden? Bir failin, fiilinin fiili üzerine eden, gelen bir fay fayda demeyeyim fayda işini nişmette vereceğiz. Gelen bir eser, yani bir sonuç ortaya çıkan şey, ortaya konan şey. Şimdi bu eser, yani bu su, hem gayedir, hem faidedir, hem garazdır, hem illece Hepsi bu sudur. Yani ibaremize göre o hikmet veyahut da o matlahat Değişik itibarlarla ne alacaktır? Gaye işmini de alacaktır, faide işmini de alacaktır, garap işmini de alacaktır, illete gaye işmini de alacaktır. Nasıl alacak şimdi göreceğiz. Şimdi bu suyun, eterin, eser diyoruz ya onun, o suya, kuyu misaline göre bu suyun bir hariçteki durumu var, bir de zihindeki durumu var. Şimdi ikiyi bu tarafa tutalım, ikiyi bu tarafa tutalım, onun için demiştim biraz önce. Gaye ile faideyi orada tutalım. Çünkü gaye ve faide neyle ilgili? O suyun hariçte vücuda gelmesiyle ilgili. Fail, huyu kazıyor, fiili kazma. Sonuçta ne ortaya çıkıyor? Su. Şimdi bu su, hariçteki burunu ilgibarıyla. Bu su... Faalin fiilinin neticesi sonucu olması itibarıyla buna faide denir. Buna ne diyorlar? failin fiilinin haricde sonucu olması neticesi olması itibarıyla buna faide derler. Faalin fiilinin sonunda olması itibarıyla râye der. Tabire dikkat edelim. Birisi sonuç olması, diğeri sonunda olması. Failin fiilinin bu hariçte, adam kazıyor yani. Haric dediğim o bizzat kazıyor, görüyoruz. Bu işi kazıyor. İşte bu failin fiilinin sonucu ne? Su, neticesi ne? Suyun çıkması yani su. İşte bu su, failin fiilinin sonucu olması itibariyle ismi nedir? Faili fainin fiilinin sonunda olması itibarıyla suyun adı nedir? Gayedir. Şimdi geçiyoruz zihin tarafına. Nereye geçiyoruz şimdi? Harik tarafını bitir. Zihin tarafına geçiyoruz. Zihin tarafında ne var? Bir kişi kuyu kazacağı zaman, daha kuyu falan kalmış değil, önce ne yapar? Zihninde Suyu tasavvur eder. Suya ihtiyacı var. Zihinde suyun tasavvufu, tasavvuru öncelikli. Ondan sonra ne yapar? Kişi, bu tasavvuru yapan kişi alır kazmayı, kuyuyu kazmaya başlar. Dikkat ediniz. Alır kazmayı, kuyuyu kazmaya başlar ve sonuçta gene su çıkar. Şimdi bu su, zihindeki konumu, durumu itibarıyla faili, kuyuyu kazmaya sevkeden midir, değil midir? Evet Evet eden. Failin fiini yapmasına, failin fiine yelkenmesine ne sebeptir? Gene oku bu sebeptir. Ama nerede? Zihinde. Çünkü kişi önce suya ihtiyacı var, zihninde suyu tasavvur ediyor, ondan sonra kuyuyu kazmaya başlıyor. Şimdi bu zihinsel tasavvur sonucunda failin bir fiile yeltenmesi var. Sonucu itibar edilen su çıkacak. Bu su. Bu su. Faile itibarla ama zihni tasavvurdan sonra faile itibarla buna ne derler? Suya garaz derler. Maksat. Kişinin maksubu ne? Suyu bulmak değil mi? Eğer zihin cihetinden yola çıkacak olursa ki önce suyu düşünüyoruz, yani netice olan o suyu düşünüyoruz, harikte netice olan ama zihinde öncelikli olan suyu düşünüyoruz, ondan sonra fiili gerçekleştirip hakikaten suya ulaşıyoruz. Şimdi zihinde tasavvurdan sonra fail var, fiile yengenmesi var. Ve sonuç olarak bir su var. Bu su faile-i yibarlığa ismini alıp, fiiline iyi kibarla illeti gaiye ismini alır. Şimdi biz Molla caminin başında da hatırlarsınız. Bir illeti gaiye meselesi geçer. İlleti gaiye ne demektir? Tasavvurda önce hariçte yani vücutta sonra olan. Dolayısıyla su zihinde tasavvurda failin fiilinden nedir? Öncedir. Çünkü kişi evvela su ihtiyacı var, suyu tasavvur ediyor cihinde. Ondan sonra bile girişerek vakılda, harikte suyu ne yapıyor buluyor. Dolayısıyla bu su, evet, gerçi Allah müslim varaz ile illeti hainli arasına fark koymayacak. Bu farkı koyan kimdir? Sehipçileri dırcağanidir. Hangi farkı? Cihindeki tasavvuru iddi su mukaddemdir faile-i itibarla garaz, fiile-i itibarla illeti gaiye işini alır diye Seyyid-i Şerif Gürcan'dır. Mullah Hücre öyle gelmeyecek. Garaz ile milleti gaiyeyi tek şey yapacak. Aynı şeydir diyecek. Ve ondan sonra itikadi bir meşaleye girecek. Şimdi Seyyid-i Şerif Gürcan'ın bu yorumu yapmasından sonra bir ibaret bir mana verelim ve usulü ona tatbik edelim. Kullu hikmetin fayda. Kullu hikmetin ve maslahatı. Her ikisi de bunların ne? Aklı tefsir kabul edersen zaten eter. Her ikisi eter bunlar. Her hikmet ve maslahattır ki teteraktebu ala fi'hin bir fi'in üzerine dücenli olarak geliyor. Gelelim bir usul ilmine. Usul ilminin ilminde bir fa'il var. Kim o? Biz. Bizden her bir usul ilmini okuyoruz tahsil ediyoruz bizim bizden her birimiz bir faiz bizim bir fiilimiz var nedir o tahsil ilmi tahsil ediyoruz ha bu tahsil sonucunda harikte vakıda zihne gitmiyoruz ha vakıda bu harikte de bir eser bir hikmet ki bu fiil ücretine geliyor faiz değil Fiil ilmi tahsil. Bu ilmi tahsil sonucu olarak ortaya ne çıkacak? Eser ne olacak? Hikmet ve maslahat marifetün ahkân-ı olacak. Faydası budur diyeceğiz biraz sonra. Çıkan sonuç o olacak. Yani marifetün ahkân-ı olacak. İşte bu marifetün ahkân-ı rabbaniyye nedir diyor? Bu eser adlandırılır, ne diye? Gayeten gaye hangi bakımdan? min hac-i inahâ alâ tarati-i ve nihayet fiilin sonunda olması itibarıyla buna gaye diyeceğiz. Yani bizim usul ilmini tahsil etmemizin sonunda elimizene geçecek, marifet-ül ahkân ve rabbânî, marifet-ül geçecek. O marifet-ül failin fiili olan İlmi tahsilin sonunda ele geçmesi idi bu. sonundaki eter olması itibariyle buna ne diyorlar? Haya diyor. Ve faizeten buna faiz diyoruz. Hangi haysiyette neye? Marifetül ahkama faiz diyoruz. Hangi bakımdan? Demin su yedi usul ilminde suyun yerini ne tutuyor? Marifetül ahkam tutuyor. Bu marifetül ahkam faide adını alır. Min hayti terettü aleyhi. O fiil yani ilmi tahsil etme, üzerine terettüp etme cihaisiyetinden. Sonuca getirmedi onu. Yani onun sonucu olması haisiyetinden de buna fayde diyeceğiz. Geryel Garaz'ı, varaza gelince, ve düşem ma illeten gaiyeten eyvan buna illete gaiye de denir. Bakın da aynı şey yapıyorlar. <gülüyor> Gharaz ile illeti gaiyeye ne yaptın? Allah'u aynı şeyi yaptı. Fe bu gharaz diğer ifadeyle illeti gaiye nedir? Ma o şeydir ki bakınız şimdi nereye geçti? İşin zihin tarafına geçti. Hangi tarafa geçti? Marifetül ahkamın zihindeki tasavvuruna geçti şu anda. Ma o şeydir ki bu gharaz li eclihi ma o şeydir ki derken karad nedir o? ma'riketül ahkamdır ha. ma'riketül ahkam nedir? ma o şeydir ki li eclihi ondan dolayı ıbdamül fa ondan dolayıdır. ne? ıbdamül fa ila la Fa'ilin fa ilin fi ilile, file, ondan dolayıdır. Bu karad. Yani zihinde kişi biz zaten her biri bir usul okuyayım diyor. Bu usulü niçin okuyoruz? Usul diyoruz değil mi? Ama usul okuyayım derken neyi düşünerek bunu söylüyoruz? Marifetul Ahkam-ı öğreneyim diye bunu söylüyorsunuz. Ha o zaman o faraz dediğimiz şey nedir? Ma. Mâ", yani Marifetul Ahkam nedir? Bu cihetine baktığımız zaman ma o şeydir ki li'lileh. Ondan dolayıdır. Ne? istamul faile ala fi'lihi failin ki ile yeten yani talibin usul ilmi fail talib fi'nine tahsil usul ilmini tahsille yeten mesih ondan dolayıdır neden dolayıymış marifetin ahkamdan dolayıdır yani evvela zihinde ben şu ilahi ahkamı bir bileyim diyor ve ondan sonra ne nah? diyor haricte bak zihinde bu tasavvur oluyor ondan sonra haricte fiille yer telliyor. İşte bunun adı garazdır. Bu dediğimizle Marifetül ahkam bu cihetle ilimle garazdır. Bir de şu nedir bu garaz? Daimi zamanda illet bağı, ille vallahu cebrail'in aralarında fark yok. Nedir illet-i ga'iye? Ve ille. de bu illet-i gaiye. illettir. Ma'ceme mahsustur demiş. İllete ga'iye nedir? İllettir. Neye? Bakınız, marifetul ahkam, siz cihinde evvela Mevla Teala'nın ahkamını bileyim diyorsunuz. Ondan bu cihinde, ondan sonra hariçte neye başlıyorsunuz? Usul ilmini tahsile başlıyorsunuz, hile başlıyorsunuz dedik değil mi? İşte bu marifetul ahkam illettir. Hangi marifetul ahkam? Cihinde olan Hani siz dediniz ya, bu marifetul ahkamı ben, bu ahkamı yani Rabbani olan ahkamı ben bir bileyim, bir öğreneyim diye bir tasavvurunuz vardı ya, işte o tasavvur, marifetul ahkamın tasavvuru illettir. Neye illettir? لِعِلِّيَّتِهِ fa'ilin حَارِكْتَ Marifetul ahkama illet olmasına. Burası önemlidir ha, bu ayırım önemlidir illet derken zihni, li'illiyetihî derken harici düşüneceksiniz. Illet derken zihni, ne demek bu? Marifetül ahkamı öncelikle bir tasavvur ediyorsunuz zihinden, ondan sonra neye başlıyor fahim? Haricte neye başlıyor? Usul ilmini okumaya başlıyor. Haricte usul ilmini okumak, neyin illetidir? Ona illeti failliye derler. Neyin illetidir? Marifetül ahkamın illetidir. Dikkat ediniz. Dolambaçlı bir ifade tibar Yani birinci tarafında zihin, ikinci tarafında hariç var. Ve illetu dediğimiz zaman da orada zihin, zihinde illet. Ve illetiyeti derken, failin illet olması derken, haricte failin illet olması demektir. Bunu bu şekilde yorumladığınız zaman çok rahat işin içinden çıkabilirsiniz. Aksi taktide çıkılamalı işin içinden. Oldu. Yani tekrar mana veriyorum. İllete gaiye nedir? İllete gaiye ma bir illettir ki. Yani marifetül ahkamdır ki. Ma diyorum, estağfurullah ikinciyi söyleyelim. Ve'l-i'l-i'lletu bir illettir ki. Bak illete gaiye bir illettir. İllete zaiyenin illet olması nerededir? Zihindedir. Dikkat ediyoruz. İllete zaiyenin illet olması nerededir? Tarife değil. zihinde Yani ne demek o? Yani ben bir talip olarak usul ilmini öğrenmek istiyorum talibimden. Bir talip olarak öncelikle neyi düşünüyorum? Ahça dininin ahkamını öğrenmek istiyorum da. Bak dinimin ahkamını öğrenmek istiyorum ben. İlk tasavvur ettiğim şey bu dihnimden. Bu ilktir. Ondan sonra ne yapıyorum? Geliyorum harice. Yani bu alemde hemen bir Hüseyi Efendi'den ilim tahsiline, usul tahsiline başlıyor. Şimdi bu harice benim bu ilmi tahsil etmem illeti faaliyet. Bakınız bu ilmi tahsil etmem nedir? Harice de illettir. Yani illeti faaliyet. Neye illettir? Marifetül ahkam'a illettir. Marifetül ahkam da aynı zamanda bu failin tahsilinin neyidir? İlletidir. Nasıl oluyor o ona illet? O ona illet. İşte biri haliste biri zihinde. Marifetül ahkam zihinde neyin illetidir? Failin fail olmasının yani fa'iliyetinin illetidir. Hani biz kitapların bütün kitapların bu akitlerle ilgili başlayan bölümünde derler ki bir eserin ortaya çıkması için bir illeti failiye olması lazım. Bir illeti maddiye olması lazım. Bir illeti aliyye olması lazım. Hep bunlardan bahsederler. Burada da fail nedir? İllettir. Neye illettir fail? Bizim usul ilmine göre. Failin taksili. Neye illettir? Marifetül ahkam'a illettir. Ama bu hariçte. Zihinde ise marifetül ahkam illettir. Neye illettir? Failin fail olmasına illettir. İşte anlattığı budur. nifak yetizi derken anlattığı budur. Ona göre bir daha veriyor ve burayı geçiyorum. Lamma al-bara fehamma illateen ga'iyyeen ayzan fehuwa yani illate ga'iyye şekilde anlatım getiriyorum ha bir ma o illate ga'iyye o şeydir ki misalimizde illate ga'iyye ne mani'etu ma o şeydir ki li'ajlihi ondan dolayıdır na ikdamul fa'ili fa'ilin gelkenmesi neye ala fi'li fi neden dolayı ise Tabi cihinde meden dolayı ise o şey nedir? İlleti vahiyyedir. Bir böyle söylüyor. Vem illeti derken vavf ile illeti nereye atılıyor? Mâye atılıyor. Yani e, illeti vahiyye karar dediğimiz şey daha nedir? Şu burada diyebilirsiniz. Vem <gülüyor> illeti. İlleti vahiyye cihinde illettir. Neye illettir? Vem illiyetihî fâilin hâriçte fâilin hâriçte marifetül ahkama illet olmasını illetidir. İlleti failiye olmasını illetidir. Euh, şimdi bunu şöyle bir bunun üzerinden bizi bir yere götürüyor. İtifadî bir meşeleye götürüyor. Diyor ki felâ tujadû fi af'âlillâhi ta'lâ illeti gâiyye garaz dediğimiz şey Mevla Teala'nın illerinde olmaz. Bulunmaz. Niye? Çünkü listlzam istikmalihi bil hayr. Listlzam istikmalihi. Hiç bunda Allah'a gidiyor Celle Celaluhu. Allahu Teala'nın istikmali kemalini tamamlamasını gerektiriyor da onda. Haşa. Mevla'l için kemali tamamlama diye bir ifade kullanmak Tabii bu maturidilerin yorumudur. Esharilerin yorumu değil. Motitilerin yorumu hiç değil. Ona biraz sonra kısaca bilgi olarak vereceğim onu ama maturidilerin görüşünü anlatacağım. <gülüyor> Mevla fiilleri illete ganiye ile illetlendirilemez. Mevla Teala'nın fiillerinde illete ganiye bulunmaz. Niye bulunmaz? Çünkü bulunacak olursa haşa Mevla o, o illeti kaîyen ile Allah Teala ne olması bil gayr o gelir. O illeti kaîye ile kemalini tamamlaması gerekir de onun için böyle bir şey Mevla için bu hal. E nasıl gerekir? Onu anlatacağız tabii. Ga işte o illeti kaîye ile Mevla Teala'nın e, istikmalini gerektiriyor. Eğer Mevla'nın illerinde illeti kaîye vardır derseniz Niye gerektiriyor? Li en ne fa'iliyete Çünkü mevlata alanın fa'il olması. Hani biz illiye gaiye, fa'ilin fa'il olmasını ilicetini diyoruz ya fa'il olması demek de onu gerektiriyor. demiyor biliyor muydunuz adamın? İşte li en ne fa'iliyete huta alanın fa'il olması kim dediğim? Bu durumda, yani Mevla'nın illeri garaf, illeti gaiye ile, onlar da illeti gaiye bulunur dememiz durumunda Mevla Teala'nın fiilinde fail olması tekunu bu failiyet olur, ne olur? illettenmiş olur. Bu failiyet ne oluyor? illettenmiş oluyor. Ona illet ne oluyor? O, e, i̇lleti gaiye olacak. Ne için illetlenmiş malum oluyor? Nizalikel faraf o illeti gainlik onunla da garaz mı biliyorsun? Allah-u Sebe'e gören kişi değil. O garazdan dolayı, o garazdan, garaz illetinle illetlenmiş olur Mevla Teala'nın nesi? Fa'in olması. Peki burada hayır ile tamamlanma nasıl olur? Hayır ile tamamlanma burada şöyle oluyor. Bakınız, illete gainye de şey, Mevla Teala'nın bir fiili eğer illeti gaiye, gaiye ile mahlûl olursa o illeti gaiye dediğin şey illettir Mevla Teala'nın fiili ise mahlûldür mahlûl illete montajdır eğer derseniz ki Mevla Teala'nın fiilleri illeti gaiye o fiillerde illeti gaiye bulunur derseniz o zaman Mevla'nın zatında noktanlık olur Niye noksallık olur? Çünkü illet, bakınız, illet malül ilişkisine iş baktığınız zaman da illet asıl malül işe tabi kabul edilir. Dolayısıyla bu Mevla'ya bir noksallık getirir diyor maturiler. O zaman biz deriz ki, maturiler diyorlar ki biz deriz ki, Mevla Teala'nın fiilleri illeti gaiye, garaz ile illetlendirilemez, ama hikmet ve hikmet ve maslahattan da hali değildir. İki gerekçe getiriyorlar. Bir tanesi zaten Allah Hüçre'nin burada zikretmiş olduğudur. Nedir o? İllet mağlul ilişkisidir. Yani sonuç olarak orada لِأَنَّ خَائِنِيَّتَهُ تَعَالَى حِيْنَ اِذِينَ مَلَا تَعَلَى نَمْ ki اِلَّةِ خَائِنِّيَّ اِلَةِ خَائِنِّيَّ اِلَةِ dendirilir deme durumunda حِيْنَ o demek. İşte Mevla oluşu Tekûn-u bak mağlûdur. Zaten mağlûd olur dediğiniz anda bir illetin mağlûlü olacak ki o illet ile noktanlığını Mevla tamamlamış olması gerekecek diyor maturidiler. Onun için diyorlar ki maturidiler Mevla Teala'nın bütün illeri ne olamaz? İllete gâhiyye ile illetlendirilmiş olamaz. Eshariler diyorlar ki bazısı illetlendirilir, bazısı illetlendirilemez. Muhteciler diyor ki Mevla Teala'nın bütün fiilleri nedir? Bütün fiillerin illeti gaiye ile illetlendirilmiştir onlar diyorlar. Matiridiler bunu kabul etmiyorlar. İkinci bir gerekçe olarak, yani Molla Kusrede olmayan bir gerekçe olarak da matiridiler şunu diyorlar. Eğer Mevla Teala'nın fiilleri bir illeti gaiye, bir garaz ile birilmiş ise o karazın o illeti haiyye dediğiniz şey mümkünattan olması lazım. İllet olacak ya. İllet olabilmesi için ne olması lazım? Var olması yani mümkünattan olması gerekir. Mümkünattan olan bir şeyin özelliği nedir? Hakayi kitaplarına baktığımız zaman bir şey mümkünattan ise Mevla Teala onu yarattığı anda yaratmasıyla husule gelmesi aynı anda olur. Mesela şu alem mümkündür. Yarattığı anda Mevla Teala bu aynı zamanda ne olmuştur? Var olmuştur. Yani yaratmasıyla, yaratılan şeyin husule gelmesi iftidaklidir. Aynı anda olur. Araya bir vasıfa girmez. Eğer siz derseniz ki Mevla Teala'nın fiilleri bir garaz bir illeti gâinye ile illetlendirilmiştir derseniz o zaman o illet mecburen mümkünattan olacak. Öyle ya illet diyorsunuz olacak? O mümkünattan olması gerekiyor. Mümkünattan olan şeyin özelliği neydi? Mevla onu yarattığı anda iptidaen vücuda gelmesiydi. Araya bir vasıfa girmemeliydi. Ama siz derseniz ki Mevla'nın fiilleri illet-i ile illetlendirilmiştir derseniz ve o illeti i zorunlu olarak da münkinattan bir şey olması gerekiyorsa ki öyledir, o zaman onun da nasıl hasıl olması gerekiyor o illet şeyin? Kümpe'ye tuz, yarattı vücuda geldiği olması gerekiyor. Halbuki Mevla'nın fiilinin illeti i olması hakebiyle Önce değil, ondan sonra onun olması gerekir. Yani illet-manir ilişkisiyle beraber hemen değil, tebe'iyyet itibarıyla. yani Mevla'nın fiiline itibarlama olması gerekir, sonradan vücuda gelmesi gerekir. İşte bu da yanlıştır, bu da muhaldir diyor matur bilir. Evet. Çok da üzerine durulacak bir konu değil ama getirdiği <gülüyor> için onu da anlatalım dedik. Şimdi İfade aradı ha bunu bilince, fakla bilinmiş ki, anna faide teselsuli ve gayetehu, usul ilminin faidesi ve gayeti nedir? Marifet elahkamı rabbani yeti, rabbani olan, yani ilahi olan ahkamı bilmektir. Usul ilminin faidesi bu. Nasıl bilmek? Bir kaderi taahhüt insaniyeti, insanda olan tahta göre bilmek. Yani çok rahs, neticeye varmak, İnsanın taahhütü budur. Mümkün marifetin ahkam gerekiyor, bu aslında illetin illeti. Marifetin ahkam illeti de bu da onun illeti. Niyunale bilgereyan ada mukeb-i ha nisaaretin dini getire dünyelidir. Niyunale nai olunsun diye bilgereyan ada mukeb-i ha, bu ahkamın gereği üzere, hayatı düzenleme ile nail olunsun, neye nai olunsun, nisaaretin dini getire dünyelidir. Dini ve dünyevi ihsade naile olunsun diye. Ve zaten faydenin bu olması, yani marifetül ahkam olması niye? Usul ilminin faydası ne diyoruz? Marifetül ahkamdır diyoruz. Hakikaten usul ilminin sonucunda elde ettiğimiz hikmet, maslahat nedir? bir marifetül ahkam. Peki neden marifetül ahkam? Şundan dolayı den hazıranın çünkü bu usul ilmi huwa mutekeffilu tekeffül eden üzerine alan usul ilmidir. Neyi tekeffül ediyor usul ilmi? Bi beyani ki hatı delalet-i edillete alehkam. Edillenin ahkama delalet cihetlerini beyanı usul ilmi tekeffül ediyor. Şurada kullanacağı bir kat ibarede, yani bir ibare beyan bir ibareyim hatta bütününü alırsak bize geride okluklarımızın tamamını özetmeyeceğiz. Ne diyor burada? Gerçi yine önce bu itikattan misal vereceğim. Ama biz onun usule uyanmayacağız tabii ki. Onun usulü çünkü. Diyor ki, çünkü bu usul ilmi tekeffül ediyor. Neyi tekeffül ediyor? Bir beyan-ı cihat-ı delanet-i alel ahkam. Edinle'nin ahkama delanet cihetlerini Ney'i beyanını usul ilmi üzerine alıyor, tekefül ediyor. Ani cihat ile kast ediyorum neyi? Ma o şeyi ki bihi o hel şey sebebiyle yestemmu'l delil, delil gerektiriyor neyi? lil matbu', matbu'u gerektiriyor. Ne gibi? Şöyle ki tatbikatı geçip ibareyi tekrar başlatalım. Ken hudut bi'mkanin lil 'alam. Hudut, imkan. Bir tanesini alalım. Hudut o. Cihet dediğimiz de olur zaten. Cihat diyorduk ya, cihet dediğimiz de o. Kel odur, var imkan, odur ve imkan gibi delilin maddi gerektirmesi kendisi sebebiyle olan o cihetlerin beyanını osul ilmi ne yapıyor? Teketler diyor. Üzerini yapıyor. E şimdi kel odur ki var imkandan, şimdi bir beyanı cihati. Cih edilmedi alem ahkama bir gidelim bakalım. Yani bu alem nedir? Bu alem vücudu sani'a değil. Bu alem vücudu sani'a nedir? Delildir. Delilin ahkama delalet etmesi. Yani şu alemin vücudu sani'a mevla ta'lanın varlığına delalet etmesinin cihetleri cihet dediğimizde bu alemin hudüsü, hadis olması. Sonradan yaratılması. Cihet dediğimizde o. Yani cihet-i anî, cihat ile kast ediyorum demişti. Ney? Ma o hudüsü ki bihi o hudüs sebebiyle yestel cimu gerektiriyor. Ne et Bu alem neyi gerektiriyor? Lil mahlû vücudu sân'ı gerektiriyor. Değil mi? Ona tatbik etsin. Gelelim biz asıl konumuz usule. Usul ilmine gelin. Bu usul ilmi tekeffül ediyor. Neyi tekeffül ediyor? Bir beyan-ı cihati delanetin edillete alel ahkam. Edillenin ahkama delanet ihetlerini beyan etmiş. Edilleden birini alalım. Akîm-ü Ahkamdan birini alalım. Akîm-ü uygun olan ne Vücub-ü salati. Akîm-ü salatenin namazın vücubuna... Yani edimlerin ahkama, akimus salatı de değil, vücubus salat ahkam, hüküm yani. Edimlerin ahkama, akimus salatı de değil, salata delaledinin cihetlerini beyan ediyor. Akimus salatı de değil, vücubus salat olan hükme delaledinin ciheti nedir? Akibunun emr-i bundak ve bize emri mutlakın vücubu ifade ettiğini ne öğretiyor? Usul ilmi öğretiyor. Ondan dolayı usul ilminin faideşi nedir? Marifetin ahkamdır. Usul ilminin faideşi marifetül ahkamdır. Neden? Çünkü usul daha Usul ilmi bir beyanı tekeffül etmiş, üzerine almış. Neyi beyan ediyor? Cihetleri beyan ediyor. Neyin cihetleri değil? Edinmenin ahkama delalet etmesinin cihetlerini beyan ediyor Edinle dediğim gibi edinmeden bir tanesini alıyoruz akim-u sala, ahkam vücub-u sala. Bu akim-u sala'nın vücub-u sala'ya delalet etmesinin ciheti ne? Akim'unun emri mutlak olması. İşte emri mutlakta neyi ifade eder? Vücub'i ifade eder. Bunu bize öğreten nedir? usul Bitti mi? Hayır bitmedi. Bir ünlü daha var. O da şu. Daha neyi? Tekessül ediyor usul ilmi. Ve beyani şeraitu ifadetihâ lehâ. Ve beyani ifadeti ifadetihâ. edilen ifade, ispat etmesi. Neyi lehâ ahkamı. Edillenin ahkamı. Ispat etmesinin şartlarının beyanını da tekesl ediyor. Ne demek bu ibare? Bu ibadeden ne anlatılıyor bize? şeraib dediği zamanda şimdi ifade hale halerken oradaki ifade eden maksat nedir? Edilenin birinci dereceden avarız-ı zafiyeti olan ıslaktır. Şeraibden maksat nedir? Edirle'nin ikinci dereceden avarız-ı zafiyeti olan am ah olmak, haf ah olmak, müşterek olmak, müevel olmak bunların hepsi. Bütün bunları bize öğreten nedir? Bunları öğretmeyi tekessül eden hangi ilimdir? E usulimdir. Usulü'nü daha neyi tekeffül ediyor? Ve beyan-ı şerafıtı ifade ha edillenin ispat etmesi. Yani birinci dereceden avarız-ı zatiyesinin şartlarının beyanı. Birinci dereceden avarız zatiye olan edillenin, edillenin birinci dereceden avarız-ı zatiyesi olan ispatın şartları neydi? İkinci dereceden avarız zatiye. el Kitabul ül A'an yusbitül diyorduk. El-kab'iyye. Bakınız ile ispat ile hükmü kastıyla hükmü kastiyi ispat ettiniz. Ne ile? O delil olan kitap ile. Delil olan kitapla değil sadece. Ya ve ve şeratı ifadeti ha var. Orada. Ne var orada bir de? Şartları var. Yani ispatın nesi var? Şartları var. O şartlardan kastettiği nedir burada? o şartlardan kastettiği ispatın ikinci dereceden avarızı zatineşidir. Bitti mi? Bitmedi. Bir şeyin daha söylemesi lazım. O da nedir? Ahkamla ilgili de konuşması lazım. Çünkü edinle ahkamı ispat ediyorsa ispatın şartları olan ikinci dereceden avarızı zatineyi usul ilmi beyan ettiği gibi bu ispatta yani edinlenin ahkamı ispat etmesinde itibara alınan ahkamın ikinci dereceden avarız-ı de bu ilmin tekeffül etmesine adı. İşte ikinci şöyle bir de olur. Daha neyin beyanını tekeffül ediyor? Vel umûril mu'tebatifil ifâfi tilkel ifade. edillenin ahkamı ıspak etmesinde itibara alınan umûr. Ne demek o? Ahkamın ikinci dereceden yani mahkumu bih ve mahkumu aleyhin avarız-ı zatiyesi Onları da bize öğreten nedir? Bu usul ilmidir. İşte onun için usul ilminin faidesi nedir? Marifet-ül ahkamdır. Bütün bunlar bizi nereye götürüyor? Marifet-ül ahkamı götürüyor. Velev icmalen. Şimdi menel icmalen derken menel kana kana hada el beyanu icmalen. Hani usul ilmi tekeffül etti neyi? Şunu beyan, şunu beyanın, şunu beyan Bu beyanın tekeffülü nasıl bir tekeffüldür? Bu beyan daha doğrusu nasıl bir beyandır? Bu beyan icmali bir beyandır. Şimdi icmali beyan derken mesela inel mubayyana fi uslu huva kunu el emri el hali an qarinetin nabi lil vücud. Ve kanunlunun genel mühimdir. Hani genel hükümdir. Hani genel hükümdir. Hani genel hükümdir. Hani genel hükümdir. Hani genel hükümdir. bunlar? genel hükümdir. Hani genel hükümdir. Hani genel hükümdir. Hani genel hükümdir. Hani genel hükümdir. Hani genel hükümdir. Hani genel hükümdir. Hani genel hükümdir. Bakırız diyor ki, veli hala bundan dolayı, yani usul ilminin dayanı icmali olduğundan dolayı ihtice, ihtiyaç duyuldu. Fasih olanı budur, daha önce de söylemiştim onu. Ne ilmin ahara. başka bir ilme ihtiyaç duyuldu. Bahit'in an hususiyyâtil özel hükümlerden bahseden, el-müştefâdikli o hükümler istifade edilmiş, min el-edilleti tavsîliyyen tasvili delillerden istifade edilmiş olan, hudusi ahkandan bahit yapan başka bir ilme ihtiyaç duyulmuştur. Nedir o ilim? Fıkıh. Bu dediği fıkıhtır. Ama ne olursa olsun, da hakikaten biz öyle yapıyoruz fıkıhta. Asfalat-ı Niye? Hemen usule geçiyoruz. لِنَّ <gülüyor> حَامَةُ çünkü namaz nedir, mekmurum bihtir, ve kullu mekmurum biht, lil vücûh, yani her mekmurum biht nedir, vaciftir, es-salat-ı vaciftir'e gideceğiz yani, yani her mekmurum biht, eğer karainden yani karillerden mutlak olursa ne olur, vacip olur, öyleyse namazda vaciftir'e gideceğiz. Yani fıkha ihtiyaç duyulması neden dolayıdır? Çünkü usulldeki beyan icmalidir. O size kahve-i külliyeyi veriyor. Dolayısıyla siz o ikmai olan bilgiyi fıkıhta tatbik alanı bularak neticeye varıyorsunuz. Maktubi fıkıya varıyorsunuz. Ama usul olmadan bu işlerin işte <gülüyor> hiçbiri olmaz. Dolayısıyla asıl olan usul olduğu için malikatül ahkam usul ilminin neşidir? Faydaşidir diyoruz. Evet. En hasara, dolayısıyla zapt edildi, اَيْدَاكَانَ بَحْتُوا اُسُولِيِّ اَنَحْوَالٍ اَدِلَّكِ وَالَحْكَامٍ Usul günün <gülüyor> bahsi, edille ve ahkânın hallerinden olunca, in hasara, zapt edildi ne el maksut, maksut zapt edildi, nerede diyecek? Medinde, فِي ve وَحَاتِمَةٍ İki maksat ve bir hatim. İki makam dediğinden birincisi edillenin halleri, ikincisi ahkamın halleri. Hatime dediğinde nedir? Mübeyan ahval-i ve maiyet alakalı bihi. halleri ve onunla ilgili meseleler. Şimdi fen hafra laf dediği. Ey izah kana bahtu usuliyye an ve Usulcünün bahsi ahkamın hallerinden Tavarız-ı zâfiyeçinden olunca in hasara zapt edilmiş olduğuna el maksud maksud el filfen el min el kitab maksud nerede maksud? filfen usulde maksud maksud neden maksud? min el kitab, kitaptan maksud böyle demeniz lazım şöyle dememeniz lazım nasıl? la el maksudu min elfen el fil kitab yani metindeki ibare demek istiyor ki maksud deyince siz bir takdir yapacaksınız. Bu takdiri nasıl yapın? El maksudu fil -ten. El maksudu minel kitab diye yapın. Sakın ha takdiri şöyle yapmayın. El maksudu minel El maksudu fil kitabı şeklinde yapmayın. Neden? Öyle yaparsak bir mahzuru var? Var. Nedir o mahzur? E da söylüyor bize. Işte. Liyanel evvele çünkü evvelki yani tutar da el maksudu fintani demeniz gerekirken el maksudu minelfen diyecek olursanız evvel dediği o el maksud kast edilen neden minelfen usulden kast edilen usulun gayesidir usulun gayesi ise neyi içermez? biraz sonra söyleyecek olduğu şey içermez bizim maksabımız ne burada? usul ilmi ee, Maksud ne oldu? Zapt edildi. Neye zapt edildi? Üç şey diyeceğiz sonra, değil mi? Edillenin halleri, rahkamın halleri, bir beysin babın halleri. Eğer siz tutar da buradaki el maksut kelimesini filten demeyip ninenten diyecek olursanız bu sadece ne olur? Gâye olur. Marifet-ül ahkam olur. Diğer üçünün içerisine alma. Onun için diyorum ki, huvel gâye, bu gâyedir. velâ vekhel inhisârihâ gayenin hasredilmesi, zapt edilmesinin bir gerekçesi yok. Nerede zapt edilmesi? Fima zükir. Fima zükir dediğine iki maksat bir katime, Ona hasredilmesi, ona zapt edilmesinin bir gerekçesi yok. Ve sani kim şey, Yani el maksud minel kitap demenizler. Ya el maksud minel kitab değil de el maksudu fil kitabı diyecek olursanız kitapta kastedilen diyecek olursanız o da yeter, ne yapıyor? Mukaddime. Kitaptaki mukaddime de nedir? Kitabın maktullerinden biridir. Ama Fennin maktulu değildir ha. Yani inkıfatını düşündüğünüz, zapt düşündüğünüz şeylerden değildir mukaddime. Çünkü bir zapt edilmecini düşündüğünüz şeyler nedir? Edillenin halleri, ahkamın halleri, ne de istinbatın halleri. Mukaddime yoktur orada. Dolayısıyla mine'l kitab demeniz lazım, fil kitab demeniz lazım. El mahsudü fil kitab diyecek olursanız mukaddime işin içerisine girer. Halbuki mukaddime ile bizim işimiz yoktur usul ilminde. Nereye zapt edilmiş oldu? Fî maksadeyni ki maksada. Li beyan-i ahvalik edilleti ve edille ahkamın hallerini beyana ve khatimetin leta khatimeye beyana ahval-i ve maiye alakalı bihi maksat ne yaptın nedir fi beyan ahvali edillenin arba'ati sünnet icma kıyas bunların beyanına hakkındadır ve bunlar nedir el kitabu ve neden üç tane 4 tane bir kitab sünnet, icma, kıyastır diyoruz da Üç değil veya dörtten yukarı değildir de değil daha dörttür. Zaptın ve dine şudur. İmnet delile veya imnet delile bu anlatışına göre. Delil nedir? İmma İmmâ vahyûn ev gayru, gayruhû. Delil ya vahiydir veya vahiy değildir. Eğer delil vahiy ise vel vahiy. Vahiy olan delil imma metlubbun ya tilavet edilendir. Ki tilavet edilen olursa bu nedir? Fel <gülüyor> kitaptır. Ve illa eğer tilavet edilen değilse fes o zaman şünnettir. Şünnette vahiydir yani demek oldu. Değil mi? Ama tilavet ediliyor. Tilavetten maksat nedir? Tilavetten maksat konusunda itilaf edilmiş. İki şey söylenmiştir. Ya kendisine bir takım ahkam faalluk eder. Namazda Kur'an okumak nedir? Gereklidir değil mi? Fazıl ya, veyahut da olan kadın Kur'an okuyamaz, haramdır diyor. Bak hüküm tereddüt ediyor tilavetine, medduldan maksat, ya olur yani okunmasına ne yapılıyor? Hüküm tereddüt ediyor demektir veyahut da Gibril-i Emin Aleyhisselam onu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a okumuştur, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da okumuştur tilavet edilenle maksak budur da denilebilir. İşte o kitaptır, Kur'an'dır. Ve illa fesünnetu. Ve gayrül vahyi, vahyi olmayan delil ise imkâne kavle kullü müctehidin fi asrîn, bir asırda her bir müctehidin görüşü ise o zaman fel icmâ'ûd. O delil nedir? Icma delil icma. I. Ve illa bir asırda her bir müctehidin değil, Tek bir mükehidin görüşü ise fel fiyası. O zaman da fiyası Burada kalabiliriz. Kırtanla biraz okuyalım. Aslında şunu da ifade edeyim. Yarın dersimiz olmayacak. Toplantılarımız var. İnşallah bunu da bilmiş olunuz. Fiyar son bölümüne gelmiştik. Onu da okuyalım inşallah. Fiyar naif asini de bugün bitirelim. Allah nasip eder. Fehim katelel müşteri la abde Ey el muştera Eğer Müşteri Bir köle satın almıştır. Satın almış olduğu bu köleyi Müşteri ne yapıyor? Öldürüyor. Fehim katelel müşteri eğer müşteri öldürürse kimiyi? El abdü müştarâ. Satın almış olduğu köleyi öldürürse ev yapta kâmen fekeluh. Ve yahut da müşterinin satın almış olduğu şey taamdır, yenilecek bir şeydir. Onu ne? fekeluh, yedi onu. Ev yapta sel ben ve da satın almış olduğu müşterinin şey bir elbisedir. <gülüyor> felebisahu hatta taharraqa. Noktalı yapalım. Hatta taharraqa, yırtıldı. Veyahut da elbişeydi, giydi onu, üzerinde yırtıldı. Tüm dakikalar. Ondan sonra müşteri muttali oldu. Neye muttali oldu? Hala haydi. O malda bir kusur var. Ona ondan sonra muttali oldu. Yani ne almıştı? Bu bir köle almıştı. Köleyi öldürdü, ondan sonra ayıp olduğunu, kölenin kurtulmuş olduğunu anladı. Veyahut da yenilecek bir şey satın almıştı. Yedi onu, Ondan sonra kusurlu olduğunu anladı. Yedikten sonra kusurlu olduğunu nasıl anlayacak? Zehir Kusurlu oldu ortaya çıktı. Veyahut da bir elbiçe satın almıştı, giydi onu, yırtıldı üzerinden bir şey. Ondan sonra deposuna ne oldu? Mutlali oldu. Yani kusuruna mutlali oldu. Bu durumda müşteri bu malı satıcıya, tabii ki reddedemeyecekler. O kusurdan dolayı ortaya çıkan bir noksan var. Onu sana alabilir. Kim amaza'ma göre alabilir. Yorki lem yarku aleyhi onu sana ucu edemez. Bir şey hiçbir şeyle, ya kavl-i Hanifete, Ebu Hanifenin görüşüne göre hiçbir şeyle onu sana ucu edemez. Niye? Bir taad bir illet Çünkü müşterinin bu malı geri vermesi imkansız hale gelmiştir. Ne sebebiyle? bir fiilin bir fiil sebebiyle. Nedir o fiil e bu yiyecek maddesi için satın aldığı yiyecek maddesi yedi o yemek müşterinin fiili değil mi? satın aldığı şey elbiseydi giydi onu yırtıldı e giymek müşterinin fiili değil mi evet Veya da köleydi almış olduğu öldürdü onu öldürmek müşterinin fiili değil mi fiil dolayısıyla bu fiiller sebebiyle müşterinin bu malı geri vermesi imkansız hale geldi hem de bu fiillerin her biri nasıl bildiği mağdunun minhu müşteri tarafından tazmin edilmesi gereken fiiller yani bir kişi bir başkasına ait olan bir malı bir yiyecek maddesini alıp yese ne yapması gerekir tazmin etmesi gerekir birine ait olan bir şeyi alıp giyse ve üzerinde yırtılsa ne yapması gerekir tazmin etmesi gerekir birine ait olan bir köleyi öldürsen atması gerekir diyetini tazmin etmesi gerekir Dolayısıyla müşterinin yapmış olduğu fiil, bir fiil de değil. Ya tatmini gerektiren bir fiil. Böyle bir fiil sebebiyle müşterinin bu malı artık satıcıya geri ve imkanı kalmamış. Dolayısıyla diyor, madmunun minhu filmedir. İşte o satın alın, alınan malda tatmini gerektiren, müşteri tarafından tatmini gerektiren bir fiil ile reddi imkanı hale gelince, feesh İmam Azam diyor ki bu durum benzedi. Neye benzedi? El-dey'a vel-katle. Dey'a vel-katle benzedi. Yani bir kimse bir malı satın alsa, satın aldıktan sonra o malı birine satsa, o malı birine satsa kusuruna ol, oldu. Kusuruna muttali olduğu halde tutup satıcıya geri vermedi de, tuttu onu sattı. O zaman nasıl ki geri rücu edemiyordu? Veyahut da bir köle satın aldı, aydına muhtali oldu, geri reddetmeden onu öldürdü. Ondan sonra kusura müracaat eder, edebilir mi? Edemez. İşte o beyi A ve katle benzemiştir bu. <gülüyor> ve cumhur şebe ne? demek kolay da, hangi cihetten hepten benzeri? Bizim vahit konusu olan üç mesele, bizim bahis konusu olan üç mesele neydi? Zaten katli şöyle değil, değil mi? o köleyi öldürürse veyahut da yenilecek bir maddeydi onun yeter dedi. Sonra da bir elbiceydi onu giydi, ücretine yırtıldı demiştik. Bunların hepsi neye benziyor? Dey'a benziyor veyahut da öldürmeye benziyor. Vethruşebe ne diyor? Vethruşebesi şudur. Dey'a de, şimdi bir malı sattığınız zaman o mal sizin elinizdeyken madmur değil. Ama sattığınız anda nedir o mal? Madmur. Yani işleri tarafından parası ödenecektir. Bak mazmun. Satma mazmunu gerekir. Yani tazmin edilmeyi gerekir bilmiyorum. Veya bir köle size aitken bir sorun yok. Öldürseniz onun ne olur? Veya biri gelip öldürse onu ne diyeyim daha net anlaşılsın? Tazmini gerektirir. Ha, ölümü demek ki tazmini gerektiren bir şeydir bunun. İşte mazmun olma cihetinden cidde söylemiş olduğumuz siiller neye benziyor? Değil de katta benzediğinden İmam Azam diyor ki artık noktana rücu eder. Ama vekal Ebu Yusufa ve Muhammedun İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed diyor ki rücu eder noktana istihsanen yukarıda verdiğimiz zaten fiyat istihsanen rücu eder diyor. Kim? İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed. Ve aleyhim fetva fetva da buna göre. Bahrat. Ve misluhu fi nihayet, nihayede de bunun misli vardır. Ve fil cevherede şu var. Ve hilafu innama huve din ekli la gayru. i̇mam azam ile imanin arasında bu meşelede olan ihtilaf, sadece satın alınan mal yenilecek bir maddeydi, yemeşir durumunda bu ihtilaf vardır. Onun dışında köleyi öldürme veyahut da e, elbise almıştır onu giydiği üzerinde ne oldu? Yırtıldı. O meselede İmam-ı Azam'la İmameyn arasında ne yoktur diyor? Cevher-i ihtilaf yoktur diyor. Onun görüşü bu istilaf var. اَمَّا <gülüyor> الْقَبْلُ فَلَا خِلَافَ اَنَّهُ Devam ediyor Cevher-i Sahil'in. Öldürme meselesinde içinde <gülüyor> فَلَا خِلَافَ İmameli de İmam-ı Azam gibi söylüyor. Yani müracaat edemez. Yani kişi göleyi tapın aldı, onu öldürdü. Öldürdükten sonra satın almadan önce satıcının yanında bu malda bir kusur olduğuna muhtali oldu. O kusur sebebiyle noksanı ne yapamaz? İttifakla rüzgü edemez. İlla bir rivayetine anne de Anne Ebu Yusuf'tan bir rivayet var. Fehim ekele bazet ta'an İntihau Fehim ekele bazet ta'an hiç kimse yenilecek bir maddeyi tapına almış. Hepsini değil, bir kısmını yedin. Sümalime bil aydin. Ondan sonra malın kusurlu olduğunu anlattı. Fekedel cevabu indeku. İmam-ı Azam'a göre cevap aynı. Rucu söz konusu değil. Noktana rucu edemez. Bitmiştir ona sürediyor. Ama ve indekuma imameyne göre ise yarcı'u binukhanil aydin fil kuy bütünündeki kusur noktanlığına ne yapar? Müracaat eder. Rediyor. Ama hem yemiş olduğunun hem de kalanın o noktanlıktan dolayı ne kadar değeri düşüyorsa o değeri satıcıdan alır diyor. Ve anhuma bu bir dörü, bir rivayet. Ve anhuma imameyden şu da rivayet edildi. Ennehu yavuttun mâ vakiye. O yenilecek maddesini satın almıştı. Bir kısmını yedikten sonra bütününde bir kusur olduğuna mutluyu oldu. İkinci bir rivayete göre imameyinden: Enna Kalanı geri verir <gülüyor> ve ma Kalanı geri verir ne demek? Kalanı geri verir o kalana paradan ne, ka ne kadar teklif ediyorsa onu alır verdiği paradan. Yarısı kalmışsa yarım parasını alır ve Yediğinden de ne kadar değer düşüklüğü olmuş işte, yani kusur sebebiyle ne kadar değer düşüyorsa o kadarına da hujju etti. <gülüyor> Vana kadar rivayetinde anhuma ki imameinden iki rivayet oldu burada. Bu iki rivayeti e, imameinden nakletildi ki <gülüyor> el musan musu takrir takrir biçimde şerinde ve fi Bunun misti hidayede da var. Ve cüretli şehr ki. أن هذا قولا الروايه تقول بينغي روايه ki neydi o vanahma yerde o binufan el ayde ki kul o idi bu birinci rivayet kavl-u Yusuf ebu yusuf'a ebu yusufun görüşüdür o saniyetin cinri vahiyet <gülüyor> rivayet neydi? vanahma ne yoktur ma okey vahde o binufan ma çıkar bu kavl muhammedin bu imam muhammedin görüşüdür diyor kemal fethi feshi fiketma zel fetma ala kavl muhammedin kema bil bahri İmam Muhammed'in görüşüne göredir. diyor fetva. Yani ikinci görüş. İkinci görüş ne idi? Doğanum anum yapıldı ma vakiyevi ya bir binuplanıma akın. Bu görüş. Hani ihtiyar, baharda ihtiyardan naklen böyle diyor. Ve kulasa. Ve müdduhu fi nihaye, vaqayetin beyan, ve müstaba, ve ve Şimdi bir kişi yenilecek bir maddeyi satın al bir kısmını sattık. Hepit sattı ondan sonra kusura muhtaç. Hepit zekirati zekirati tanımla bilmiştir ki en indehuma imameyle göre la yahuttu la yahuttu ma takiya kalemi geri veremez. Wala o bir şey hiçbir şeyde bucuremez. Van Muhammed'in imam Muhammed'ten rivayet var yalnız yahuttu ma takiya kalemi geri verip ولا يأتي من كان مع بعضه حتى من edemez. Keladinin İmam Muhammed'in asıl kitabında da böyle. Halih tatbiq ve kâne'l fakihü <gülüyor> Ebû Ca'fe le Ebû Neys. Ca'fer ile fakihü Ebû Ca'fer le Ebû Neys iştiyân fetva veriyorlardı. Fihâ bu meselelerde ne ile fetva veriyorlardı? Bi Muhammed'in. İmam Muhammed'in dılıyla fetva veriyorlardı. Niçin? insanlara kolaylık sağlamak için. Vaktar her tabu Bunu onu şehit tercih etmiştir ve vicam al-fusulain, anil kani, kaniyet naklen, camiul al de şöyle diyor: Ve an İmam Muhammed'den Muhammed'ten uyarılmıştır ki, la yer tüm binupani maabaah, tüm surette anil satın aldı, yarısını sattı, yarısı elinde kaldı diyelim. Bu surette la yer sattığının noktanına rücu edemez ama. Ve Yarutul Baaki diye Şubati minnesemem, verir, o kalan'a vermiş olduğu paradan ne kadar ne kadar tekbul ediyorsa onu geri alabilir diyor. Bu anayeni fetva demişti Muftiler varcık yetişen müctema ve Nawahid. Böyle altılı, altılı kela. Enler muftabi görüş. Enlerullah al satın aldığı şeyin bir kısmını satsa. El ekle veya bir kısmını yese Ondan sonra tabii ki kusur aldım tabii olsa yaupdu elbakiye kalanı geri verin veya o bir on ma maksimum yediğinin Yedinin da rucu ederler. La ma ama satmış ise sattığının notsanla rucu ederler. Fettabu. Thank you. Şimdi bir itiraf getiriliyor, gelin bir itiraf. Cevabı bir o kadar gelin. İtiraf şu: İnner muqabbah bihi fil mutun metinlerde sarahaten deyan edilen ennehu lezvek eden bir kimse bulacak olsa bir bazı mekil, evil mevzun yani ölçülen veya tartılan bir mal bu arpa satın aldı o satın almış olduğu arpa buğday elinde ve onun bir kısmında buldu ne buldu? ailen bir kusur buldu Lahu radduhu kullihî o mebi'in o kusur sebebiyle tamamını geri verebilir Soru soruyorlar çünkü soru itiraz ediyorlar. E <gülüyor> vahduhu veya tamamının paranın tamamıyla alabilir. Bunu yetkili söylemişti zaten. Ve <gülüyor> mefhumuhu, bundan anlaşılan şudur. Ennahu leyselahu raddül ma'indi vahdehu. Sadece kusurlu olanı reddetme yok. Reddedecekse tamamını reddetme şilalim. Bundan o anlaşılıyor. Niye? Çünkü lehu radduhu kullihide ve gittir. Tamamını reddeder dedir. Ucibe cevap verilir. Yani demek istiyor ki itiraf eden kişi, yahu bir kişi yenilecek bir şeyi satın alır, bir kısmını yer veya bir kısmını satarsa, ondan bir kısmını yer veya bir kısmını satarsa, hiç fetva veriyorsunuz, diyorsunuz ki, tabii ondan sonra da bu malın kusurlu olduğuna muhtali olursa, ne olur? Kalanı reddeder, ona paradan ne, kabul, ne kadar tekabül ediyorsa onu alır, yediğinin de noksanını alır, sattığının noksanını alamaz ama kalanı reddeder diyorsunuz. Ne demektir bu? Satın aldığının bir kısmını geri verebilir demek oldu bu. Halbuki siz diyor daha önce anlatmıştınız ki gerideki bir takımdaş elelerde bir kişi ölçülen veya tartılan bir şeyi satın alacak olursa ve onda da bir kusur bulacak olursa tamamını reddetmesi caizdir veya tamamını tamam parayla ne yapar? Bütün parayla satın alabilir ama tamamını reddeder denilir. Cevap: "Bianna ta bu hakikaten kuluhu baqiyan fi miki. Bu sizin itiraz olarak getirmiş olduğunuz mesela nerede bir hakikaten kuluhu baqiyan o metil veya mevzu satın almıştı ya onun tamamı adamın elinde. Fi miki baqiyan fi miki mülkünde duruyor. Sizin itiraz sorakiniz bu. Halbuki biqaliydeki kavlihi lahu raduhu kulluhu." Çünkü öyle demiştiniz orada. Müşteriyi o mekil veya mevzunun tamamını reddetmesi caiz dediniz. Demek ki tamamı elinde. E ya öyle halbuki bizim meselemizde. Yarısını ya ya da satmış. Yani tamamı elinde değil. Dolayısıyla bu meseleyle o mesele birbirine fiyat edilemez diyor. E ya o mevzun ala kavli o Muhammed'in. veya oradaki görüş İmam Muhammed'den başkasının bir görüşüdür. O da olabilir, o da muhtemeldir. Peki. bir kimse bir köle veya köleden başka bir malı satsa elmüşteri. Satın alan müşteri de onu bir başkasına satsa. aleyhi Sonra daha sonra rutte bu mal geri verilecek. Rutale ikinci müşteriye geri verilecek. Yani ben kulağımı birine sattım, o da tuttu bir başkasına sattı. O bir başkası dediğimiz ikinci müşteri kusura muhtani oldu, kusurdan dolayı getirdi rahleyi nası benim sattığım kişiye geliverdi. Ona reddedilse bakılır. fe'in kabilehu eğer hiç müşteri yani benim sattığım kişi o misale göre rahleydi onu kabul ederse ne ile? bi'kabâ'ilkâdî, hakimin hükmetmesi sebebiyle onu kabul etmişler. Yani benim bu rahleyi ona sattım o da bir başkasına sattı. Onun satmış olduğu kişi rahleyi ona getiriyor diyor ki o rahmede kusur var rahmeyi geri al. Bakar eğer o müşterinin ilk müşterinin rahleyi ikinci müşteriden kusur sebebiyle geri alması hakimin hükmüyle olmuşsa durum farklıdır. Hakim hiç devreye girmeden tutup hemen kabul etmişse sonra hüküm farklıdır. Bakınız nasıl? Hakimin hükmüyle kabul ederse ilk müşteri bu malı, hakimin hükmüyle kabul etme nasıl olur? Bir bezzin etsin. ya delilde olur. Yani o ikinci müşteri, bu malda kusur var diyor birinci müşteriye ve delil getiriyor. O delil getirince hakim ne yapacak? Delil sebebiyle hükmedecek, vahve ona verilecek. Ya böyle olur? El iba'in veya iba ile olur. Mesela mahkeme-i intidar etmenin bu durumlar? tahakkuk edecek. Yani rahmi alan ikinci müşteri birinci müşteriye gelip dediği zamanda senin bu mallarla kusur var. Hayır yok diyor birinci müşteri. O var diyor. Rusubat mahkemeye gidecekler. Mahkemede hakim huzurunda bunda kusur var diyen müddei ne getirmesi gerekiyor? Delil getirmesi gerekiyor ve delil getirdi. Dolayısıyla o delil sebebiyle hakim malı ne yapmıştı? Birinci müşteriye vermiştir. Ya böyle olmuştur birinci müşterinin hakimin hükmüyle onu geri alması veya da iba ile olmuştur. İbâ nedir? Evet. Hakim tuttu. ikinci müşteri diyor ya bu mal kusurlu. Hakim diyor ki kusurlu olduğuna dair. Yani bu adam sana sattığında kusurlu olduğuna dair. Delilidir. Delilin yok. O zaman ne yapacak hakim? Madem ki müdda'inin delili yok o zaman yani inci müşteri benden malı satın alan o kişiye yemin et bunda sendeyken kusur yok olduğuna. Kusur olmadığına dair ona yemin et diyor. O da yemin etmiyor. İşte bunun adı ibadır. Yemin etmeyince bu sefer hakim yine nasıl hükmedecek? O rahle birinci müşteriye verilecektir. Ya da böyle ibadil edin. Zaten başta sureti ediyor Hakim veya da İkinci müşteri bu malda senin iken kusur vardı, birinci müşteriye diyor. Birinci müşteride müşteri diyor ki, doğru diyorsun, var. Bu da ikrardır. O ikrara binaen hakim yine ne yapacaktır? O malı birinci müşteriye, ikinci müşteriden alıp verecektir. İşte malın bu suretlerden bir tanesiyle, hakimin hükmüyle, eğer birinci müşteriye ikinci müşteriden verilmiş ise, o zaman o birinci müşteri misale göre bana rücu eder. Noktan ma'biye bu malda bana rücu eder. Bana rücu eder ne demek? Malı bana verir, parasını alır. Bakınız. Felehu eyl-bâi' bâi' kim vardı? Reslan ikinci bâi' kim? En yerinde hala bâi' fil edl. Birinci satıcı ki bu nedir aynı zamanda biri ha estahmun. Felehu eyl-el bâi' ikinci ikinci satıcı. İkinci satıcı misalimize göre birinci müşteriyim. Değil mi? Ben birinci satıcıyım. Sattım ona. O da ona sattı İkinci satışı. Satıcı. Aynı zamanda birinci müşteri bunlar. Bu ikinci satıcı için caizim. ben yarut de hu. Reddetmesi, geri vermesi. Kime? Ala Bana. İşale göre o malı ne yapar? Bana geri vermiş. El evvel birinci. Neden? L'e'nehu feshun. <Sess> L'e'nehu. Hakimin hükmüyle önemli burası. Hakimin hükmüyle ikinci müşterinin birinci müşteriye malı vermesi bu nedir bu eshum minel asıldan teklif asıl dediğine benim satışından itibaren teklif etti. Onun ikisinin arasındaki aktif etif değil ha ya hakimin hükmüyle ona verdiği zaman ikinci müşteri birinci müşteriye verdiği Hakimin hükmüyle bu olunca hakimin o hükmü nedir? Asıldan fesiktir. Yani ta benimle onun arasında olan abdi feshetmez. Dolayısıyla hemen bana reddedebilir o. Dolayısıyla fecu'yle ley'u ke'ellem yekun. Deyy'u dedi hangisi? Birinci müşteriyle ikinci müşteri arasındaki beyy'u sanki olmamıştır. Asıldan fesih olunca böyle. Ve in kabile huzle gayrek Allah'a imkavrıyım. Ha şimdi birinci müşteri ikinci müşteriden hakimin hükmü olmadan ikinci müşteri, birinci müşteriye geldi dedi ki burahle kusurlu. E, kusurluysa vermem. Doğru kusur ben var. Hiç hakime mesele intikal etmiyor. Böyle alırsa onu bunun adı ikalidir. Bunun adı nedir? İkale. Yani bir aklı iki kişi yapar, aralarında bozar. Hiç hakim devrede yoktur. Bunun adı ikal İkalenin özel hükmü var. Şimdi o özel hükme döndürüyor meseleyi. Eğer diyor böyle olursa beyin kabul ederse kabul i tabi hakimin hükmü olmadan kabul ederse onu felece lahu bu birinci müşteri veya ikinci baki dediğimiz bu birinci müşteri için yoktu en yaru dahu onu bana geri vermesi yani birinci satıcıya geri vermesi yoktu neden li ennehu bey'un cedidun fi hakkı salisi biqala nedir feshun beyne huma بَيْعُنْ جَد۪يدُنْ ف۪ي hak سَعْلِسْ Mesela, ben bir malı, bu malı, rahneyi ona satmıştım. O da onun hatını aldı. Bu bir beyaz. Ondan sonra bu rahneyi tuttu, bir başkasına sattı. O da şimdi bir beyaz. O ikisi, hakimin hükmü olmadan, diğeri dedi ki ona, son müşteri buna dedi ki, bunda kusur var, aldım, o da hemen aldı. Bu nedir diyoruz? İkal edelim. İkanı derken ne demek? İkisi arasında fesihdir. Üçüncü kişi hakkında ki ben üçüncü kişi oluyorum müsaade göre. Üçüncü kişi hakkında onların aralarında yaptığı bu aktif olma nedir? Bey'i Yeni bir alışveriş. Neymiş? Yeni bir alışveriş. Yeni bir alışveriş olunca bu fesih, ikisi arasındaki fesih, yeni bir alışveriş, benim adıma yeni bir alışveriş olursa benim daha önceden bu Kur'an'ı ona satma meselen derdeden tamamen çıkar. Hakimin bozması öyle değildi. Asıldan fesikidi. Ta benim ahdımı feskediyordu. Ama bu ikaledir. İkale ise müteakideyin hakkında fesik, üçüncü şahıs ki misale göre ben oluyorum benim hakkım da bey'i onun için diyor ki hak üçüncü hakkında benim, yeni bir akittir. Ve imkane tek hakkı hima. O, o iki tane benim sattığımla onun sattığı o, o ikisi arasındaki malı geri verme işlemi fesih olsa da benim hakkında nedir o? Ve evvelu üçüncü kişi hakkında bekcedir diyor. Ve evvelu İlk satıcı? Yani benmiş hani. Kimdir o? Sahibi o ikinin üçüncüsü ben. Dolayısıyla benim hakkımda bu nedir? Beybüç O zaman ben devreden çıktım. Bir daha bana reddetmesi diye bir şey söz konusu değil ha. O ona satmış, o tekrar ona satmış. Öyle oldu mesela. Ben dolayısıyla devreden çıkmış oldum. Bana reddetmesi söz konusu değildir. Hidare. وَمَنِشْتَ رَعَاقْتَ mesela, Bir kimse mesela bir köle satın alsın, Başka bir mal da olabilir. Misadir bu. Her türlü kusurdan Beri olmayı satıcı şart koşarsa. Yani adam diyor ki ben bu rahmeyi sana her türlü kusurundan beri olarak şu kadar paraya sattım o da aldım diyor. İşte şimdi müşteri her türlü kusurundan beni olunmuş olan bir malı satın aldı. Eğer böyle olursa her türlü kusurundan beri. Yani yarın bana çıkıp da bunun şu kusuru var diyemezsin demek istiyorum satarken bana. Ben beriyim her türlü kusurdan malı bak incele ne yaparsan yap fiyatı da budur. Yarın bana bu malın şu kusuru var diye gelip müracaat edemezsin diyorum ve bu şekilde malı satıyor. Felekelahu <gülüyor> anyartehu bi Müşterinin bir kusur sebebiyle bu malı geri vermesi söz konusu değildir. Mutlaka o ayıp ki mutlak. Mutlak ayıp ne demek? Mevcudin va akti au akitten önce var olsun ister malı teşkim almadan önce vardır, vücuda gelmiş olsun o anda olmuş olsun hiç fark etmez böyle mutlak olarak kusurlardan beri olarak bir malı sattı ise müşterinin satıcıya mıracaatı yoktur ve illemüşemmil uyu be satıcı kusurları zikretmese de yani satıcı şöyle demiyor bak şu malın şu kusuru şu kusuru şu kusuru şu kusuru, şu kusuru var ben bu kusurlardan beriyim böyle demesine gerek yok böyle demiyorlar Böyle der de daha sonra müşteri o dört kusurdan birini bahane ederek bunda bu kusur var, geri verebilir mi onu?'' ''Veremez.'' ''Nasıl ki orada veremiyorsa bütün kusurlardan vereyim.'' Demesi suretinde de müşterinin malı kusurundan dolayı geri vermesi söz konusu değildir. <gülüyor> Neden? ''Velem yahut daha o saymasa da.'' ''Leyenne'l darâete anil hukukil methûletî'' Çünkü meçhul haklardan beri olma sahihatun fahit. Niye? Lüadmi istah'a. Çünkü bu meçhul hak yani bilinmeyen. Çünkü adam diyor ama belki de kendisinde vakıf olmadığı bir sürü kusur var onun. Bir sürü kusuru olabilir. ama adam ben bir daha müşteriyle muhatap olmak istemiyorum. Malım bu. Her türlü kusurundan beri. Bana kusurundan dolayı bu malı yap edemez. Alacaksan öyle al. Bunu adam söylüyor. Peki methul olan, bilgi bilmediği de var, bu kusurlardan beri olma, ki bunlar haktır, methul haklardır bunlar, methul haklardan beri olma haydi. Niye? لِعَادَ مِنْ اِفْطَاءِهَا اِلْمُنَاذَعَةٍ Çünkü bu münazaya götürme, halk arasında bu uygulama vardır. Dolayısıyla zaten mühim sorun nerede çıkacaktı? Akd-i sorunu, fesaba götürme sorunu, münazaya götüren mühim meclikte çıkacaktı. Ta bu defterin başında Kurnu cehaletin habihis sifatu ten'u'l cevade demiş. Her bilimin de özelliği budur. O aklın cevabını men eder. Özelliği budur dediğimiz neydi? Münazaa'ya götüren bilimetti Burada öyle bir şey söz konusu değildir. Onun için gayet. Elhamdülillah hepimizin haline. Dosyalar saklanmaz, geri alınmaz, yazılmaz. Yani öyle.